Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 76. Bölüm 1960 yılında Şeh Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yeğeni Cemalettin Efendi de mescid ebevide Nebevi'de oturmuş ...acaba kime intizap etsem diye düşünürken... Abdül Abdülgafur Efendi gelmiş... ...önüne oturmuş... ...selam vermiş, sormuş. Bu kardeşimiz nereden? Efendim, Türkiye'den geldim. Ravzai Mutahharada fazla dünya kelamı konuşmayalım. Buyurun eve gidelim. Size bir sütlü çay ikram edeyim. Hem sohbet edelim... ...hem tanışalım... Peki efendim, nasıl uygun olursa. Buyurun gidelim. Gafur efendi Cemalettin efendinin elinden tutup götürmüşler. Gidiş o gidiş. Şu Sami efendi Medine-i Münevvere'ye her gelişinde Gafur efendi kendisini davet ederlerdi. Ayrıca Sami efendi nerede kalıyorsa gider Sami efendiyi ziyaret ederdi ve derdi ki: muhterem zatlar bereketli kimselerdir. Bunların dualarıyla Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i büyük afetlerden kurtarıyor. Bunlar büyük insanlar, bereketli insanlar. Bunların derdi davası ümmeti Muhammed'in imanını kurtarmaktır. Sami Efendi Hazretleri hacca geldikleri senelerin birinde fakirhaneye gelmişlerdi. Şeh Abdülgafur Efendi o zaman da öyle buyurmuşlardı. Bu bereketli kimselerin evinize misafir olarak gelmelerini nimet ve ganimet bilin. Bunlar hak dostlarıdır. Bunların duasını al. Allah cümlesinin dualarını kabul eylesin. Feyizlerini, bereketlerini üzerimizden eksik etmesin. Allahu Teala onlara şefaat hakkı versin de inşallah bize şefaat etsinler. Şıh Abdül Gafur Efendi manen dolmuş taşmış bir insandı, aynı zamanda alimdi. Delhi'nin en büyük alimlerinden sayılırdı. Manevi tesiri kuvvetliydi. Hastalara bunalmışlara okurdu ve nefesi tesirliydi. Gerçekten. Çok kanatlı, mübarek bir insandış. Teveccühlerinde, dualarında bir hadisi şerifi çok zikrederlerdi. Hangi hadisi şerifti acaba? Şu hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsan bedeninde bir et parçası vardır ki ona kalp denir. O düzeldi mi her şey düzelir. Bütün zikirler, fikirler, kalbin tasfiyesi, saflaşması, tezkiyesi, o lahuti aynayı berrak tutmak, kirletmemek, silmek, parlatmak, billur gibi saf ve lekesiz olması içindir. İnsanın kalbi aynı zamanda nazargahı ilahidir, değil mi? Nazargahı ilahi olan o ayna zikirle parlar, billurlaşır. Safiyetini, ulviyetini, şeffaflığını devam ettirir. Zikir hayattır, hayat zikirdir. Zikir olmazsa hayat, hayat olmazsa zikir olmaz. Kalbin canlı kalması, tezkiye ve tasfiyesi ancak zikirle mümkün olur. Hazret zikre çok önem verirlerdi. Peki kendisinden sonra görevi kim devam ettirdi? kendisinden sonra vazifeyi oğlu Abdülhak devam ettirdi. Senelerce tarikatı devam ettirdikten sonra 1992'de vefat ederken yerine Pakistanlı Abdullah Şahı bıraktı. Bu zat birkaç sene sonra Pakistan'a döndü ve irşat hizmetine orada devam ediyor. Allah mübarek etsin. Abdülgafur Efendi sizin için de bir lütuf olmuş. 1947 senesinden itibaren birkaç yıl benim için fevkalade feyizli, heyecanlı ve hareketli zamanlar oldu. Evlendim, tarikate intisap ettim. Şıh Abdülgafur Efendi'nin ilim, irfan ve zikir halkasına dahil oldum. Ebül Nedvi geldi. Üç ay ondan istifade ettim. Şiir ve aruzda üstadım Feylezof Muallim Cevdet Bey Medine-i geldi. Amcam Hacı Bey Mustafa Efendi hacca geldi. Uzun bir hasretten sonra kendisine kavuşmuş oldum. Hafızlık yoldaşım Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey hacca geldi. Ondan Türkiye ile ilgili haberler aldım. Gecenin ardı sabah, kışın ardı da baharmış. Bu fevkalade heyecan verici hadiselerin yanında, Türkiye'den hacıların gelmesine resmen izin verilmesi, onlarla olan görüşmelerimiz, Doktor Ali Kemal Bey'in İslam'ın nuru mecmuasını çıkarması, ben de bir şeyler yazma ve söyleme aşk ve heyecanını uyandırmıştı. Peki düzenli yazma çalışmalarınız o zaman mı başladı? Hisler, fikirler, dertler içinde dalga dalga birikirken, 1950 yılının Mayıs ayında Mareşal Feyzi Çakmağ'ın vefatı ve cenazesinde çıkan hadiseler, Büyük Türk Gençliğine adını taşıyan ilk şiirimi yazmama vesile oldu. 1950'li yıllarda Van müftüsü Seyi Hasan Fehim Efendi Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Birlikte Şeyh Abdülgafur Efendi'yi ziyarete gitmiştik. Hacca mı geldi yoksa hicret mi etmişti? Muacir olarak gelmişti. Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kayınbiraderiydi. Az zamanda kendileriyle kalben, fikren ve ruhen çok anlaşmıştık. İrfaniye Medresesi'nde kalıyorlardı. İrfaniye Medresesi? Osmanlılardan kalma. Mescid-i Nebevi'ye en yakın medreseydi. İlk Ramazan bayramında bayramlaşmaya gitmiştim. Ondan önce Cennetül Baki, Valideyi, sebebi Feyzim Abdülgafur Efendi'yi ve Saatçı Osman Efendi'yi ziyaret etmiştim. İrfaniye Medresesi'nde Hasan Feym Efendi ile bayramlaştım. Başucunda bulunan kapalı bir zarfı göstererek dedi ki: Sultanım efendim Malumunuz olduğu veçile bu bayram benim Medine'de idrakiyle şerefiyat olduğum ilk bayram. Bayram namazından geldikten sonra yapayalnız odama girince içimde derin bir gariplik hissettim. Memlekette çok kalabalık ailemle geçirdiğim tantalını bayramlar gözümde canlandı. Bu hislerin tesiriyle şu mektubu yazmıştım. Öğle namazına giderken postaya verecektim. Ama madem ki canım efendim teşrif ettiler bu fikrimden vazgeçiyorum. Estağfurullah efendim. Daha ziyaret edenler olur. Üzülmeyin. zat halinizden ve kainatın efendisi Nebiye-i Zişanımızdan özürler diliyorum. Bu küstahlığımı affettirebilmem için çok gözyaşı dökmem gerektiğini biliyorum. Sen hem efendimize komşu olmak için buraya gel hem de böyle küstahlık yap. Olmaz. Üstadım, mektupta aile efradınızla bayramlaşmaktan başka bir şey yoksa bendeniz şimdi gider postaya veririm. Mektubun içinde Farsça bir beyit var ki aşığım diyene asla yakışmaz. Aşığın gönül derdini agyara açma zaafıdır. Uygun değildir. Fuzuli bu haliyle ne güzel ifade eder. Ne diyor efendim Fuzuli? Diyor ki aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme. Ah edip agyarı ahından agah eyleme. Ben de bir daha böyle bir şey yapmamalıyım. Efendim Hazretim acaba acizlerinin o beyti işitmesine müsaade buyururlar mı? Ne demek efendim? Gönül derdimi size açmayıp da kime açacağım? Şu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den utanıyorum. Çok utanıyorum ama okuyayım. Mealen arz edeyim. Ey gönül bugün bayramdır. Herkes sevdiğinin mübarek elini öptü. Bense gurbet ellerde kalan kimsesiz bir garibim. Binan Ali, ben Gam'ın elini, Gam da benim elimi öptü. Burada gamlı olmaya hiç gerek yok efendim. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in köyünde garip değiliz elhamdülillah. Hiç garip olmadık. Siz de alışacaksınız. Belki ilk bayramın burukluğudur bu. Sizin bir art niyetiniz olamaz. Efendiciğim, fakirinizi nurlara gark ettiniz. Bütün gam ve hicranım Kudümünüzle gönül ufuklarımdan silindi Gecelerim gündüz oldu Ömrüm oldukça bu iyiliğinizi asla unutmayacağım Evet bugün dünyaya yeni gelmiş gibi Hayata yeniden başlayacağım Gecelerin gündüzü Sevdiğimin nur yüzü O ziyaretimden bu iki mısra hatırda kaldı Ne zaman karşılaşsak Asan Fehmi Arvasi Hazretleri... ...gülerek bu musraları söylerdi. Merhum bir gün fakire dedi ki... Hazretim, mühürcü Fehmi Efendi... ...Nakşibendi Meşahiğinden... ...aynı zamanda Peygamber Efendimizin amcası... ...Hazreti Abbas neslinden Şeyh... ...Abdülgafur Efendi isminden bahsetti. Siz ne yaptınız? Sizinle beraber Efendi Hazretlerini ziyaret etmemi istedi. Lütfetseniz de bu büyük zatın ziyaretleriyle müşerref olsam. Hay hay emredersiniz. Beraberce gittik. O gün Abdülgafur Efendi tasavvuf, tarikat ve zikir bahsinde unutamayacağımız çok arifane, alimane bir sohbet lütfetmişti. Neler anlatmıştı, ne demişti? Aklımda kaldığı kadarıyla bir hülasasını yapmaya çalışayım. Şöyle demişti. Bilindiği gibi kainatta her şeyin değeri zıtlığıyla belli oluyor. Mesela geceyle gündüz, zulmetle nur, inkar karşısında iman ve gaflete mukabil ...ruhi uyanıklıkta olduğu gibi. Evet, bizi insanlığımızın yüksek şuuruna erdiren... İşte bu ruhi uyanıklıktır. Bu uyanıklıktan mahrum olduğumuz anlarda bizi uyandıracak vasıtalara muhtaç oluruz. Topyekün terbiye ve tasfiye mekteplerinin takip ettikleri metotlar hep bu uyanıklığı temin gayesine matuftur. İnsanlar için erişilmesi mümkün olan şuur, ahlak ve irfanın kemal mertebelerine eriş seyri de zikirle başlar. Zikrin lügat manası anmaktır. Tasavvuf lisanındaysa Allah'ı hiç unutmamaktır. Hiç unutmamak zikrin başlangıç noktası mı yoksa neticesi mi? Yani ana ana hiç unutmaz hale mi gelir insan? Tarikatlarda takip edilen bütün usuller hep bu huzur halini devam ettirmek içindir. Mevlasının her an, her yerde hazır ve nazır olduğunu sürekli hatırında tutan bir kimsenin bütün ömrü zikirle geçiyor demektir. Bu, o şahsın kalbi nurlu, ruhu sürurlu, vicdanıysa ilahi tecellilerin verdiği tatminlerle huzurlu demektir. Tarikatlar, insanları işte bu olgunluğa eriştirmek için kurulmuş tekamül mektepleridir. Bu yola giren kimsenin kalbindeki Allah'ı anmakla başlayıp onu hiç unutmamak şahikasına yükselme haline de Seyr-i adı verilmiştir. Bu da edep ve irfan yolunda yürümeye devam manasındadır. Evet, hiç unutmamak hali ancak Seyr-i kazanılıyor. Sonra da bu halken makam oluyor. Tasavvuftan gaye Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hem ilmine hem ahlakına varis olmak cehdidir. İmam Rabbani kolunda mürşidin alim olması şarttır. Cahil kimse bütün seyir ve sülük mertebelerini ikmal etse bile, kamil bir derviş sayılır da mürşidi kamil olamaz. İrşad vazifesi uhdesine tevdi edilemez. Çünkü irşat vazifesiyle mükellef olan kimse, müridlerin bütün meselelerini halledecek, fetvalarını verecek. Onları sadece teselli etmekle kalmayıp, her hususta tenvir ve irşad eyleyecektir. Mürşit cahil olursa, bir derdini bin eyler. Çünkü mürid, ona bütün ruhuyla teslim olmuştur. Nakşibendi yolunun temel hususiyeti bu mudur? Şahın Nakşibend ile başlayıp, İmam-ı Rabbani ile feyz tazeleyerek hız kazanan bu yol, şu prensip üzerinde karar kılmıştır. Tarikat, şeriat hodutlarını korumak için konulan bir muhafızdır. Gayesi, onun ilahi hükümlerine el sürdürmemektir. İslam'ın temel ilkelerinden asla taviz yok yani. Allah korusun. İslam'ın temel ilkelerinden ayrılan, sapan, tıpkı yüzme bilmeyen bir kimsenin denize düştüğü gibi, ardı arkası kesilmeyen fikri ve ruhi dalgaların amansız girdabı içinde paramparça olur. Tasavvuf tarihi, bu kurbanlara ait sayısız misallerle doludur. Bu yola girmek isteyen neye dikkat etmeli? Asıl mesele nedir? Asıl mesele, ilahi vuslat aşkıyla tasavvuf denizine açılıp da, dalgaların girdabında boğulup gitmek değil, aksine temkini katiyen ihmal etmeden, irfan limanından tam bir huzur ve emniyetle vuslat ufuklarına açılarak sahili selamete ulaşmak, rızayı bariye ve didarı kibriyaya kavuşmaktır. Bu da ancak Rasulü Zişan'ın açtığı ilim ve irfan, İman ve Kur'an mekteplerinin ilahi hükümlerini tahsil ve tatbik usulüne ram olmakla olur. Dergahtan ayrılırken Hasan Fehim Arvasi Efendi'nin unutamadığım intibaları şöyleydi. 76. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Altyazı